Kardeşler geçen dersimizi ufakça bir hatırlayalım. Ondan sonra yeni dersimize geçeceğiz. Ya geçen dersimizden en fazla aklımıza kalmasını istediğim bölüm tabii ki ee, birinci tabloda da gördüğünüz gibi sayılar bölümüydü. Sizden şöyle bir ricada bulunmuştum. Yani burada beş tane isim var. Beş tane arkadaşınız var burada. Bakın birinci arkadaşım, ikinci arkadaşım, üç, dört, beş. Bunun isimlerini vereceksiniz. Ben şimdi gene bir kere daha tekrar edeyim sizler için. Sizler dinleyin. Ee, hani hatırlatma bakımından siz öğrendiniz zaten, ezberlediniz onları da. Ben bir hatırlatma babında bir kere daha tekrar ediyorum. Arkadaşlar birden beşe kadar Arapçada sayılar şöyle sıralanır. Vahidun İthnani Felâsetun Erbaatun Hamsetun Bir daha tekrar ediyorum. Vahidun İthnani Felâsetun Erbaatun Hamsetun Bunlar ezberlemiş olduğumuz sayılar. Böyle şimdi bu sayılarla ilgili dersin sonunda küçük bir müzakere daha yapacağız inşallah kendi aramızda. Ee, şimdi bugün alacağımız dersle ilgili olarak e, zannediyorum ki e, kaçıncı dersimiz dersimiz e, ders üçüncü ders değil mi arkadaşlar? evet evet üçüncü ders. ders evet salif. sayfa dokuz evet sayfa dokuz mu on mu? 9. Hı, tamam. Rakamlardan sonra. Tamam, tamam. 10'a geçtik ya, 10'a geçtik. 9'u dün yapmıştık. Ben de 10'u karıştım. O yüzden. Şimdi arkadaşlar, bugünkü dersimizde artık öğrenmiş olduğumuz birkaç şey vardı ya, yani böyle birkaç cümle kalıbı vardı ya, ne diyordu mesela? Bu benim arkadaşım, ben Pakistanlıyım. Mesela o mühendistir. Şu, o doktordur. Bunları öğrenmiştik ya. Şimdi bunları bir araya getirmeye çalışacağız. Burada birkaç örnek var. Burada da birkaç örnek var. İnşallah böyle beraber bunları bir karma yaparak anlatacağız. Şimdi bu dersimizde kullanacağımız kelimeleri biraz açmak gerekirse iki çeşit kelime var. Bir işaret bir de isim zamiri. Nedir işaret? Ne demiştik? Bu manasına gelen Hada veya herhiyye. Bir de o manasına gelen bir şey vardı. Huva ve Tabii biz biraz renklendirmiştik demiştik mesela ene demiştik. Ente demiştik. Bunlara göre de dersimizi bunlarla da e, süsleyebiliriz. Bunlarla da pekiştirebiliriz. E, şimdi ben birinci olarak dersi okuyayım. Dersin mantığını kavrayalım. Ee, şimdi dersin mandığı şu şu o şu an. E, mesela bir resim görüyorsunuz da, tahtada bir şey anlatılıyor. Altında da iki kelime var. Ah ve müderris. Şimdi sizden arzulanan, istenen şey şu. Sen diyeceksin ki mesela haza Niye ahi dedik? Orada ilk kelime olarak ahi var. Ha Ahî diyeceksin. Sonra ikinci kelimeye geçeceksin. Orada bir de müderris kelimesi var. O zaman ne diyeceksin? Huva. Ve huve, ve koyacaksın oraya. Ve ve müderrisun. Yani ne demek? Bu benim kardeşimdir Anneşimdir. ve o öğretmendir. Benim kardeşimdir ve o öğretmendir. <gülüyor> Bu anlama gelecek. Tabi orada tabii farklı birkaç kelime, birkaç resim daha var. Onları da işleyeceğiz. Sonra inşallah buraya geçeceğiz. Buradan da birkaç tane yeni öğrendiğiniz kelimeler olacak. Ve haftaya inşallah ben şu an USB mi bulamıyorum, flash memory nerede onu bulamıyorum. O yüzden getiremedim. Sizler için çok fazla kelime hazırladım. Özel kelimeler böyle resimli. Yani biz sadece kitapla yetinmemize gerek yok. Onlar kitabın ileriki vaktilerinde gelecek ama. şeyler ya. Bize cetvelleri onları da hazırlayacağım özel olarak. Şimdi ben size verdiğim o aldınız değil mi? Herkes cetvel aldı. Eski cetveli. Onlarla idare edin. Zamanı geldiği zaman yani yaklaştığı zaman ben size onları temin edeceğim. Gerekli gördüğümüz zaman. Resimlerde dediğim gibi resimler hazırladık. Tablolarımız var. İnşallah bilgisayarlı, bilgisayarda ben size artık mesela çok genel kelimeleri kedi, köpek, işte bileyim, elma, ekmek, peynir bunun gibi hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek yani çok bildiğimiz günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeleri de ben size öğreteceğim onlar zaten ileride de sizin önünüze geçecek ama biz bunları kullandıkça tabii ki biz burada kullandıkça onlar sizin beyninizin bir bölümüne yerleşecek sizin öğreniminizde daha İdeal olacak. Ben şimdi arkadaşlar birinci bölüm yani birinci e, tedrisi ikinci tedrisi e, size çözmeye başlayacağım. Şimdi misal de diyor ki hâde ahi huwa müderrisun, hâde ahi huwa Şimdi ben size bir kere bunu ben baştan hepsini tek tek yaparak size çözeceğim. Onun arkasından ben yapacağım. Siz çözeceksiniz. Onun arkasından da bakalım tahtada yapabiliyor muyuz? Onu göreceğiz. Ondan sonra zamanımız, vaktimiz kalırsa dersimize devam edeceğiz. En son olarak da inşallah sayıları bir kere daha hatırlayacağız. Şimdi ben okuyacağım. Sizler dinleyiniz olur mu? Hâdâ ahi huvâ muderrisun Bu misalde geçen. Hâdihî <gülüyor> Uhti Hiye muderrisetun Hâzâ Sadiqi Hüve tabibun Hâzihi Sadiqati Hiye Tabibetun Hâzâ Akhi Hüve Muhendisun Hâzihi Uhti Hiye Talibetun Şimdi arkadaşlar, ben bir kere okuyacağım. Siz de arkamdan tekrar edeceksiniz. Nasıl? Mesela diyeceğim ki هَذِهِ uhti هِيَ مُدَرِّسَتُن Cümle bitti. Siz tekrar edeceksiniz. Oldu mu? Oldu mu? هَذِهِ اُخْتِ هِيَ مُدَرِّسَتُن هَذِهِ اُخْتِ Müderrisetun <gülüyor> bir kere daha tekrar ediyoruz. Anlaşılması gereken, burada dikkat edilmesi gereken arkadaşlar, zamirlerin ve isim isim işaretlerinin birbirlerine uygun olması ve bu cümle yapısının ağızda yerleşmesi. Yani siz bu cümleleri sık sık kur, kurdukça artık bunun aksini söyleyemez hale geleceksiniz. Yani haza müderrisetun deyince ya bu cümlede bir gariplik var. Yani olmadı bu. Yani ağzıma uymadı. Bunu hissedeceksiniz. Bunun için doğru telaffuz önemli. Bir kere daha tekrar ediyoruz. Hazihi uhti. Hiye mudarrisatun. Hazihi uhti. Hiye mudarrisatun. Hiye Gene aradan ''müderrisun'' kelimeleri geldi. Bir kere daha tekrar ediyoruz arkadaşlar. Buaki, <hâzihi> buaki, <uhti>, hiye Buaki, buaki, buaki. hiye buaki, <muderrisetun. gülüyor> Maşallah. Buaki, buaki, buaki. Buaki, buaki, Evet. Buaki, buaki, buaki. Buaki, buaki, buaki. Buaki, buaki, buaki. Buaki, buaki, buaki. Buaki, buaki, buaki. Buaki, buaki, buaki. Buaki, buaki, Arkadaş sadikun. Arkadaşlar Sadikun kelimesi meçhul bir kelime Sadikun ney bu arkadaş Bu arkadaştır öyle mi Biz ne diyeceğiz burada Bu benim arkadaşımdır Nasıl diyeceğiz bunu Mesela nasıl deriz benim arkadaşım Biliyor muyuz nasıl diyeceğimizi Arkadaşlar nasıl diyorduk Nasıl bir şey kendimize nispet ediyorduk Bu benim kalemim nasıl diyorduk arkadaşlar Kalemim, kalemin, kalemin, kalemim. Hazır. Koş ve orayı değil Bak burada e anlatmak için e kitabun oh, kitabi. Hatırladık mı? Kitabi. Kitabı. Onun. Senin kitabın. Kitabı Onun kitabı. Arkadaşlar, dediğim gibi bu dikkat edilmesi gereken husus burada bir zamir vardı değil mi arkadaşlar? Bu zamire dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da yani ismin, kelimenin sonuna gelip o kelimeyi bir şeye, bir kişiye nispet ediyordu. Ne yapıyordu? Bir kişiye bağlıyordu. Ona aitliğini belirtiyordu. Ne diyoruz? Bu benim arkadaşım. Bu benim arkadaşım. Benim. Benim nasıl diyeceğiz? O ya harfi var yani öğretmiştik değil mi arkadaşlar? Bir ya harfi var böyle. U ya harfi hangi kelimenin sonuna gelirse, hangi ismin sonuna gelirse o ona nispet. Yani o kişi kendisine o kelimeyi, o ismi nispet eder. Anlaursun ne olursa olsun. Nebi Yuna, Nebi Yi diyoruz ya bizim peygamberimiz, evet. benim peygamberim. Anlıyor musun? Ne olursa olsun. Hangi kelimenin sonuna isim olması önemli tabii. Gelirse gelsin bu Y harfi nispet kazandırır. O ismi kişi kendisine nispet eder. Kendisine ait olduğunu kendisinin ona bağlı olduğunu nispet eder. Mesela benim köyüm nasıl diyorduk? Kariyeti. Kariyetun, kariyetun köy. Kariyeti benim köyüm. Anlıyor musunuz? Yani bunun gibi buna dikkat ediyoruz. Bu misallerde dikkat ettiğimiz ne? Ne diyoruz? Hada sadiqi. Bu benim arkadaşımdır. Burada bir özellik var. Benim arkadaşımdır. Yani bu normal bir arkadaş değil. Bu benim arkadaşım. Bir özelliği var bunun. Benim arkadaşım. Buna dikkat ediyoruz. Ondan sonra da onun ne işle meşgul olduğunu söylüyoruz. Şimdi burada üç esas yani üç ana mesele var. Birincisi mesela diyoruz ki, mesela biraz ters oldu ama. Biraz çekilin istiyor. Yok gerekiyor. Herde. ikinci olarak bu var. Dördüncü olarak üçüncü olarak da dikkat etmemiz gereken yok. Bu yer. Yeah. Yeah. Tabi ki bu hâzâ ve hâlihînin karşısına onların bayanlık dişilik karşılığı olan şeyi de ekleyebiliriz. Anlıyor musunuz? Yani anlıyor musunuz? Bu kurduğumuz, şu an öğrendiğimiz cümle eskiden ne kuruyorduk? Hâzâ kalemun, hâzâ defterun hâzâ yani bunu öğreniyorduk. Şimdi sonra bir şey öğrendik ne öğrendik? Huve tabibun. Yani bunu öğrendik. Yani isim işareti öğrendik. Şimdi bu ikisini bir araya getiriyoruz. Yani daha bir, biraz daha karmaşık bir cümle yapısı kurmaya çalışıyoruz. Ne diyoruz? Hada sadiqi. Bakın burada bir rüya var. sadiqi. Huve muhendisun. Huve talibun. Huve huve huve. Yani şu an dikkat ettiğimiz husus o. Bir kere de devam ediyoruz Yine kaldığımız yerden. Haza sadiqi. Huve tabibun. Haza sadiqi. Huve tabibun. Hazihi sadiqati. Hiye tabibatun. Hazihi sadiqati. Hiye tabibatun. Hiye tabibatun. Peki arkadaşlar bu senin arkadaşındır. Ve o doktordur diyebilecek bir arkadaş bakalım. Var mı? Mesela Leventçiğim. Bu senin arkadaşındır ve erkek için bu senin arkadaşındır. Ve o doktordur diyebilir misin? Eee Hazza sadıki ha, senin arkadaşı sa, sad, e, sadu sadıku ke e evet, evet. ke huwa huwa mühendis mühendis müderris doktor veya doktor tabip. Nedir arkadaşlar? Bakın bir kelimeyi değiştirdik. Bir harfi değiştirdik. Ya'yı ya ya kaf yaptık. Kaf yaptık. Ke -hı. senin arkadaşın oldu. Yani bunu inşallah biraz sonra gene misallerde evet. devam edeceğiz. Yapmaya çalışacağız inşallah. Ben sadece oraya da dikkat etmenizi istedim. Hatta aği, o muhendis. Hatta aği, o muhendis. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Şimdi bunun farkı ne? İsim işaretle yani bir şey işaret etmekle e, isim zamirini kullanmak arasındaki farkı Türkçeden kavrayabiliyorsunuz değil mi? Yani bir şeyde işaret ediyorsunuz, onun özelliklerinden bahsediyorsunuz, diğer şeyde bir işaret yok. Yani hala demeniz için o şeyin orada olması lazım yani o bölgede. Ama huve demeniz için öyle bir şart gerek yok. Anlıyor musunuz? Yani huve demek için o şeyin o yanınızda, o görünür, o alanda olması şart değil. Yani isim işaretle, yani isim zamiri arasındaki fark bu. Bir de huve ve mesela e, huve ve hiye'nin kullanım alanı biraz daha karmaşıktır. Onu daha ileride, daha detaylı olarak göreceksiniz inşallah. Şimdi arkadaşlar, Şimdi burada yeni kelimeler öğrenmiş idik, yani yeni değil aslında bunların hepsini şu an kitabımızda birkaç tanesi hariç kitabımızda bulunan kelimeler. Şimdi bu mesela bu neydi İlker abi? Şimdi bu ben bir daha hatırlatayım size, bu mühendis bu vatandaş, bak elinde projeleri var, mühendis bu arkadaş, bunlar da doktor kardeşler, bunlar öğretmen, bu adam. Ha bu bir adam. Bu da bir kadın. Bu bir araba, otobüs, ev, mescit, öğrenci, bu da bayan öğrenci. Şimdi biz bunu ben bunları bir daha tekrar ediyorum isimlerini. Siz de inşallah dinleyin. Oldu mu? Mühendisun, mühendisetun. Tabibun, tabibetun. Mürrisun, mürrisetun. Raculun imra'atun seyare tun hafiletun beytun mescidun talibun talibetun evet arkadaşlar şimdi ben mesela şimdi buraya İnşallah okunuyordur ya. Yani. Şimdi bu ne? Bu? Ahîk. <gülüyor> evet. Bu sadîkûn, bu ahîkûn. Şimdi ben size bunlardan birini işaret edeceğim. Sonra buradan birini işaret edeceğim. Beni bekleyeceksiniz ama. Buradan birini işaret edeceğim. Sonra buradan birini işaret edeceğim. Buna göre siz de diyeceksiniz ki haza veya hadi hiç acele etme. Hiç acele etmenize gerek yok. Haza veya hazihi işte şu şu şudur. Ben birkaç tane örnek göstereyim mesela. Hazihi uhti. Hiye mudarrisatun. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela bu biraz alakasız oldu ama. Haza sadiq sadiqi hu rajulun. Yani biraz alakasız oldu. Hiç hassas ama idare edin elimize materyal bu. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi her zaman gibi sağdan başlayalım. Yapabiliriz inşallah. İnşallah. Yapamazsak da bunun bir ayıbı yok arkadaşlar. Herkesin Allah herkese bir fehim vermiş. Mesela her kimse kendi fehmini kısır zannetmesin. Yani böyle işte ben anlamıyorum falan. Öyle değil. Bu iş böyle değil. Yani siz en zeki gördüğünüz insanların karşısında o büyük alimler bugün gördüğümüz büyük alimler derslerine dinlediğimiz alimleri görür. Yani kıyaslasanız yani bir okyanusun yanında bir küçük havuzcuk gibi olur. O zeki gördüğünüz o insanlar. Yani Allah dilediğine fehim verir dilediğini açar o deniz deryalara ulaşır onların fehmi dilediğine de kısıtlı duyar herkesin takdiri vardır, herkesin bir anlayışı vardır bu Allah'ın takdiriyle vergisiyle olmuş bir şeydir kimse kimseyi bu anlamda eleştiremez yeremez yani. evet arkadaşlar bismillah bakın bir saniye size biraz daha kolaylık göstereyim yani burada sizin kullanacağınız cümleleri, kelimeleri de yazıyorum bakın. Başlayacağınız kelimeler bunlar. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yani ben size tak yaptığım zaman bunun hemen buradan bir karşılığını bulacaksınız. Tabii mesela bunu yaptım, bunu yaptım. Diye. Ve bunu yaptım değil mesela. Bunu işaretledim, bir de bunu işaretledim. Şimdi hemen bunun erkek mi dişi mi olduğunu keşfedeceksin. Erkekse tak hemen buraya başlayacaksın. ise tak aşağı ineceksin. Eğer tamam erkekse buradan başladın. Sonra kelimeyi söylüyorsun. Ne bu sadikunsa sadiki, akunsa ehi diyorsun. Sonra bir alt sıraya geçiyorsun. Eğer üsttekini kullandıysan bununla başlıyorsun yani. Eğer alttakini kullandıysan bununla başlıyorsun. Bu inşallah sizin için daha kolay bir alıştırma oldu. Bismillah diyoruz. Buna, burada. Ta, talebe. Talebe. talebe. Talibun. Talibun. Talibun. Maşallah. Talibun. Allah. Yani Allah cüft herkesin karşılığını verir arkadaşlar. İnsan böyle bir çaba içinde olursa inşallah Allah da ona yardım eder. Onun fehmini artırır. Bismillah. Herde. هذا Önce bunu gösterdim. Hangisini ne diyeceksin? Bunu söyleyeceksin. هذا هذا benim kardeşim diyeceksin. هزي هذا أخي. Mesela şimdi ne diyeceksin? Kuvvet Mudarrisin, <gülüyor> maşallah. Evet bu şekilde olacak arkadaşlar. Hazır. Eçiği Evet. Şöyle ön paneli mi bitirecek? Yok, şöyle bir arka paneli bitireyim de orada uyuyan arkadaşlar var yani. O <gülüyor> sobanın etkisiyle. <gülüyor> yani, tamam. Devam ediyoruz. Bismillah. Hala, <gülüyor> hala. Benim kardeşim diyeceksin ama benim kardeşim sadiki Tamam maşallah tam herde sadiki burayı keşfettik herde sadiki şimdi ikinci bölge geçiyoruz bunu mu bunu seçeceğiz bunu evet ve neydi doktor Tabibun. Tabibun. tabib Tabii Türkçe bir kelime değil mi arkadaşlar? Aslında çok fazla zorlanmamak lazım. Tabii evet. Tabii. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Tabii, tabii. Önce buna bir karşılık bulacaksın. Buraya ne? Bunu mu koyacaksın, bunu mu? Kuvvet. Bir saniye. Bunu mu koyacaksın, bunu mu? Olur. Alttakini mi? Bu alttaki hadihi. Hazayı koyacaksın. Hada mı hadimi? Hadihi koyacaksın. Niye? Baya. Baya. Dur. O zaman hadihi. Hadihi. Sadik. Sadik. Çok güzel. Hiyye. Tabi bu. Öğretmenlik yapıyor bu. Tabi. Müderris Evet maşallah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu meseleyi kavramamız biraz başlarda zor olabilir. Problem yok arkadaşlar. Yani can sıkmak, çarpmak yarım. İnsan cüht ediyorsa, çalışıyorsa, çabalıyorsa, yavaş yavaş ilerleyecek. Bu iş böyle olacak. Yani. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş, böyle örnek çözdükçe artacak. Evet efendim. Ee, böyle, sana da böyle bir zor bir soru soralım. Önce bu. Neymiş bu? Bayan. Bayan. Hı. Şimdi burayı ne koyacağız? Estrbe. Maşallah. Maşa'Allah. Hâzihi. Hâzihi. Neydi? Neydi? Mühendî. Olmadı. Mühendî. Mühendîs. Mühendîs. Mühendîs. Sonuna bir T koyalım arkadaşlar. Bir bayan varsa bu ortamda yani bu ortamda <gülüyor> yok. <gülüyor> bu meselede sonuna bir T koyalım, oldu mu? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, İmra Problem yok. Önce zaten orası değil. Şimdi burdan mı? Bu, bu bayan. Ha za malihim. <gülüyor> ha zi sadiqi. mi? Sadiqa. Sadiiqati. Sadiiqati. tamam. Sonra 2. İmra'atun. İmra'atun. İmra'atun. Evet. İmra'atun. Bazı insanlar nisa zannede. Nisa. Nisa çoğul arkadaşlar. Nisa, nisaun diyorlar ya o çoğul. Yani kadınlar demek. Tek kadın İmra'atun. İmra'atun. Evet İmra atun. arkadaşlar. Evet oradan devam ediyoruz. Bilmi kardeşimiz. Hadihi <gülüyor> maşallah. Hiye maşallah. <gülüyor> maşallah, tabi ve Maşallah tabakallah. Allah razı olsun. Çok güzel. Yani kendisi çaba sarf ettiğini belli etti hemen. Yani biraz böyle uzak da dursa derse gerçekten ilgi gösteriyormuş. Evet devam ediyoruz efendim oradan. Haza cerihi sever. Bu ya hem Maşallah. Çok güzel. Gerçekten. Yani şu meseleyi kavramanız önemli. Yani mi, şuymuş, bunlar problem değil. Mesele ney burada? Meselenin özü ney? Biz doğru kişiye doğru zamıyla işaret edebiliyor muyuz? Bu önemli. Yoksa mühendisi de öğreneceksiniz o kafanıza yerleşecek. Tabi beyi de şunu da bunu da. Mesele ney burada? Asıl önemli. ilgi duyulması gereken mesele. Burada ezberlememiz, anlamamız gereken şey işaret ettiğimiz kişinin yani daha doğrusu nesnenin, şahsiyetin Kadın mı, erkek mi ona göre işareti doğru kullanmak Zamirini ona göre Doğru kullanmak Evet devam ediyoruz efendim Zor sordum bilerek Geçen derse gelmedin ya onlar Maşallah Bak ama gelmemiş Telafi etmiş <gülüyor> derse gelmemeyi Maşallah tabakala Çok güzel cevap verdi ...ben inanıyorum çok kısa zamanda... ...gerçekten bu cühtü giderse... ...çok kısa zamanda çok ilerleyecek... ...bazı insanlar şey zannediyor... ...ya şimdi aldığımız dersler ...ilk dersleri alıyoruz bunlar bir şey değil... ...hiç öyle değil arkadaşlar... ...mesele ders almak değil... ...yani birçok insan var Arapçayı çok güzel konuşuyor... ...ama hiçbirini bilmez bu kuralları... ...mesele... ...yani Arapça konuşmak ve anlamaksa derdiniz... ...kural çok çok önemli değil... ...önemli muhakkak ama çok çok önemli değil... Yani bu dersleri alarak bile birçok kendinizi ifade edebilirsiniz. Birçok alanda kendinizi anlatabilirsiniz. Hatta okuduğunuz bazı şeyleri anlayabilirsiniz. Evet. Devam ediyoruz. Sana da zor sordum. Her Niye bilmiyorum. Herdeki sadikati maşallah. Hiye talibetun. Talibetun. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Yani ama ben tabi betun pardon ben tabi betun ben bunu işaret etmem doğru evet gerçekten sende güzel çok böyle şey var yani cüht var görüyorum arkadaşlar iyi ilerliyor İnşallah, sen de bozmayacaksın bu atmosferi tamam mı adiki akhi akhiyetun ukti Bak orada T var zaten, uht. Sonra Y'e gelen Y ye, neyin Y'si? Benim kardeşim anlamına gelen. Hadi hi uhti. Hadi hi uhti. Hiye. Taal. Müderrisetun. Maşallah. Hiye. Müderrisetun. Şener seni bu kez affediyoruz. Çünkü birkaç <gülüyor> derse gelmedin. Söyleyebilir misin? Söylersin. Bence tüzele. <gülüyor> bu da yetenemeldi. Ben çok küçük konuşuyorum. Bu da Bunları mı? Evet. Ben sana yardım edeceğim şimdi, evet. tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi yapıyoruz beraber. Evet. Hangisi? Bu mu? Bu mu? Ha da? Sadiki. Sadiki. Sadiki. Sadiki. Bu da? Bu. Bunu işaretim. Evet. Bali Ta'libun. Ta'libun. sizinle ayrı bir ders yapmamız lazım. Tamam mı? Muhammedlesen. Tamam. Yetişmeniz tamam. için bize. Evet, Ülker abi. Sana da zor soralım ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi sadiqatu. Sadiqa. Sadiqati. Ti. Ti. Sadiqati. sadiqati. Sadiqati hiye. Mühendis'in. Mühendi. Mühendis etin. Mühendis etin evet maşallah. Bence sen acele ettiğin için biraz şey yapıyorsun yoksa sen biraz sana bir beş dakika iki dakika versen sen hepsini doğru kendi hatanı bile sen kendi bulacaksın. Ben inanıyorum ona. Acele etmeye gerek yok arkadaşlar. Bir yere yetişmiyoruz. Yani ölüm bizi bugün de bulabilir, yarın da bulabilir. Biz ne kadar yetiştiysek o kadardan sorumluyuz. Evet devam ediyoruz Ebençin. Hazihi, Hazihi sadikati... Hala Hazihi diyor. Hazihi. Hazihi diye bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bilmiyor musunuz? Hazihi, Hazihi. Hazihi sadikati... Evet. Hiye... Talibetun. Hiye talibetun. Maşallah. Evet, bir tek kişi kaldı. Son kurbanımız. Ona da kolay soralım da bugün rahmetli olalım. Hazihi uhti. Maşallah. Hiye tabi Ma Betun. Maşallah tek başına gerçekten hiç yardım almadan ve hiç düşünmeden hiç düşünmeden ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç düşünmeden şu demek. Artık yerleşmiş, tam bir şey olmuş. Yani bunun ne olduğunu sorduğumda siz bunun yazı yazılan bir şey demek kalemdir diye düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsunuz. Artık yerleşmiş. Beyin bunu ezberlemiş. Yani bu numaraseyle çok fazla o konuya ilgi göstermekle alakalı hiç evet. düşünmeden Cevap verebilmek böyle bir şey. Evet arkadaşlar daha yarım saatimiz var. İnşallah bu yarım saati de e, bir ders daha almaya vaktimiz yetecektir diye ben evet. inanıyorum. Yani daha doğrusu bir alt konuya geçmek ders almıyoruz da orada alt evet. konuya geçmekte. Şimdi buradaki mesele yani diğer dersimiz şu soru sormak. Aslında bildiğimiz soru min eyni ente. Ne demekti min eyni ente? De sen ente? Sen nereyisin? Min eyni ente. Bu soruyu biliyorsunuz. O da cevap diğer cevap veriyor. <gülüyor> Ene <gülüyor> min Pakistan. Pakistan. Şimdi burada bir, iki, üç, dört tane şey var. Ben önce onları şey yapacağım. Ben kendim okuyacağım, sonra siz tekrar, tekrar ederek bir kere okuyacağız. Sonra ben buraya Türkiye veya işte Türkiye birkaç tane ülke ismi yazacağım. Ben size yine işaret edeceğim, diyeceğim ki bunu bunu söyleyin, bunu söyleyin. Ben size eşleştirerek oradan siz diyeceksiniz Min Aynantehu ve Min Pakistan, Hiye Min Pakistan. İşte ona göre sizler cevap vereceksiniz. İnşallah. Şimdi evet şey ben okuyorum şu an dinliyorsunuz sadece oldu mu arkadaşlar? min eyne ente ene min pakistan ne demiştik arkadaşlar min eyne ente min eyne min, min hatırlıyor musunuz min neydi min rendan demekti biz bu gruba ne diyoruz harfı bu tür de. kelimelere harfi cer diyoruz cer. çünkü bunlar kendisinden sonra gelen kelimenin son harfini kesre yapar yani ama şimdi burada niye öyle olmamış? O da memnun minel sarf diye bir bela var. Onu yakında göreceksiniz. Tanışacaksınız kendisiyle. O mesele. <gülüyor> min Eyna ente. Ene min Pakistan. Min <gülüyor> Eyna ente. Min harfi cerdi. Ondan sonra bir şey geldi. Eyna, Eyna. Bu neydi? İstifam arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Birkaç tane istifam kelimesi ezberlemiş. Ne ezberlemiştik? Ma ezberlemiştik. Ma ma ismuk, mesmuk. Mesim, mesim, mesim, mesim. Ma hada. Bu nedir? Meselim. Ma hada. Hada kalem. Meselim. Ma hada. Hada kitabun. Meselim. Sonra ne öğrenmiştik? Eyni öğrenmiştik. Min eyna ente. Min eyna huwa. Min eyna ene min eyne, eyne, nereden nereli anlamında sonra ne öğrenmiştik başka da vardı hel öğrenmiştik mumi anlamına gelen hel sorusunu öğrenmiştik hel ente pakistani sen pakistanlı mısın veya hel ente türki sen türkiyeli misin gibi hel kelimesini öğrenmiştik ondan başka öğrendiğimiz bir şey var mı Ma, eyne Tamam. Bu, bunları öğrenmiştik. Bu kere hmm. dört taneydi herhalde. Dört tane istifham şeyi öğrenmiştik. Bunları da zikrettik. Min e'ne? Ente. Ente. Şimdi bakın. Bir, iki, üç. Üç şeyden, bölümden oluşuyor gene. Kurduğumuz cümle. Birincisi harf. ikincisi soru. Üçüncüsü de ente. Şimdi burada değiştireceğimiz çok bir yer yok. Burada değiştirebileceğimiz, üzerinde oynayacağımız bölüm son bölüm. Neresi? Hangi bölüm? Min, ene, Ondan sonraki bölümü değiştirebiliriz. Ne kadar değiştirebiliriz? Çok değiştiremeyiz. Elimizde gene sınırlı malzeme var. Ne var? Ente var. Enti var. Ene var. Hu var, hiye var. Beş tane. Bunları koyabiliriz. Şimdi bir düşünelim. Min, ene, ene. Min eyne ente, min eyne enti, min eyne huwa, min eyne hiye. hiye. Kafamızda oluştu mu bu sorunun ne demek olduğu? Ne soruyoruz biz? en nereliyim? Sen, sen nerelisin? Bilirsin, o nereli? Sen kızı için bir kıza hitap ediyorsun. Sen evet. nerelisin? O nereli? Veya bir kıza hitap ediyorsak, bir kızı o kastediyorsak, o kız nereli anlamına gelen bir soru. Min <gülüyor> eyne ente. Karşıdaki cevap veriyor. En emin Pakistan. Şimdi Şimdi ben bunları çözüyorum burada. Şimdi söyleyeceğim. Sonra ben söyleyeceğim. Siz arkamdan ilk önce ben söyleyeceğim. Siz dinleyeceksiniz. Sonra ben söyleyeceğim. Arkamdan söyleyeceksiniz. Sonra da birkaç tane alıştırma yapacağız inşallah. Oldu mu arkadaşlar? Hı hı. Min eyni enti, enem min Türkiye, min eyni huva. Görüyor musunuz arkadaşlar resimlere dikkat ediyor musunuz? Bakın orada gene aynı şekilde dört tane resim var. Üstteki değil mi? Ee, Üstteki yok. Altta dört tane resim var. Üzerlerinde Türkiye, Üzerinde Suriye, harita. Mısır yazıyor. Evet. Orada iki kelime var. Biri ente, sonra enti, biri Türkiye, huva, Suriye. Bunlardan soru çıkart diyor. Nasıl soru çıkart? Benim yaptığım gibi. Min eyni enti. Ya da bir bayana hitap edilmiş. Bayan cevap veriyor. Ene min Türkiye. Sonra huve var, Suriye var. Nasıl soracağız? Min eyni huve. Nasıl cevap vereceğiz? Huvve min Suriye. Bundan önce bir teknik öğretmiştim. Demiştim yani arkadaşlar. Her sorunun yarısı cevaptır. Yani mesele basit. Min eyni huve. Soru sana geldi. Hemen Uva. son kelimeyi al bakayım. Gel sen huve. Min? min. min. Su. Nereyi sağladık. Yani o vatana yerleştir onu. Evet. Min eyni ent huve huve min Suriye. Suriye. Min eyni hiye hiye min Mısır. Min eyni ente anti mi o? Min eyni anti ben burada resim göremiyorum arkadaşlar. <gülüyor> min eyni anti Enemim Pakistan, enemim Pakistan. Şimdi arkadaşlar ben tahtaya kaç tane şeyi yazacağım aynı şekil hiç problem yok. Sizler onlardan aynı şekilde kelime üreteceksiniz. Yeni bir şey eklemeye gerek yok herhalde zannederim. Çok fazla da karmaşık olmaya gerek yok. Şimdi diyeceksiniz ki ene biraz garip olmadı mı? Yok olmadı. Ben size mesela böyle bir işaret yapacağım. Mesela sıraya gelen arkadaşlar diyecek Bucadık ki Türkiye. Türkiye. Türkiye. Kusura bakmayın yazı çok fazla şey değil. Hı. Türkiye. Mesela böyle böyle yaptım mesela. Ne, ne diyeceğim? Hemen o arkadaş diyecek <gülüyor> ki <gülüyor> Min eyne ene ana. Ana min Mısır. Bu kadar. Anlıyor musunuz? Min eynе, ene, çünkü niye? Bunu koyduk. Aklınızda olması gereken kelime ne? Min eynе. Buradan koyduğu yaptığı mişale, hemen diye min eynе anti. Mesela sonra diyecek ki anti min Mısır veya ene min Mısır anti olmaz. Ene min Mısır enti, yani ente ve entinin ya, muhatabın ha, cevabı gene ok. yani. ene ile olması evet. gerekir. Evet. Enemin, Mısır, en, böyle bu evet, şekilde. Evet. Enemin, Mısır, en, en, aynı şekilde Enemin, Mısır. Bu üçüne Enemin'den başlayacaksınız. Yani. Evet. Bunlara da huva ve hiye ile devam edeceksiniz. Evet. Gene bu kez gene sağdan başlayalım inşallah, evet. bereketli olur. Evet. Önce soruyu soralım. Se, o nereli diye soracağız. Neydi soru kelimemiz? Min, e, min, min, min, min, min, min ayna. Min ayna. Hua. Hua. Min ayna. Huvva. Huvva. Min. Huvva min Mısır. Evet. Huvva min Mısır. Mısır. Tabi öyle olmaz da min Mısır diye olur da Mısır. o kadar önemli bir ayetse değil. Huvva min Mısır. Evet devam ediyoruz. Aynı... Hi... Hiye. Hiye. Hiye. aynı hiye. Aynı Hiye. Cevap veriyorsun şimdi? Hiye min Pakistan. Maşallah çok güzel Pakistan. bu şekilde arkadaşlar. Mesele fazla problemli değil. Copaşı İnşallah bakın şimdi. İlk feci yani böyle biraz taklamanız ya çok zor gibi görülmesi problem değil. Ama bakın birkaç tane çözüyorsun nasıl gevşeyecek halka göreceksiniz. Devam ediyoruz. Min <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eyne. Sorumuz neydi arkadaşlar? <gülüyor> Min eyne. Eyne. Eyne. Sonra buradan başlıyoruz cevap veriyoruz gene çok Turki Türkiye, Türkiye. Ana memleket Türkiye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Anti. Sen sen aklın başka bir yerde o yüzden antiye gidiyor. Ben anlıyorum onu. Aynen. Aynen. Sen. Sen. ...min... ...Suriye. ...Ene min Türkiye. ...Ene Türkiye. ...Ene min Türkiye. Doğru, pardon. ...Ene, Ene. ...Ene min Türkiye. ...Suriye, Suriye. ...Ene min Suriye. Evet, Ali abi. Sana da bir soru soralım bakalım. ...Min... ...Soru bir daha var. Bir soru kelimesi var orada. Nereden? Evet. Ne o? <gülme> min, min, min. Eyna. Ha, min eyna ki Bu. Tam vereceğiz. Anta yok. Şöyle. Gene aynı uve. şey. Buver. Mısır. Min, min Mısır. min Mısır. Evet arkadaşlar. Bu üçünü en ile cevap veriyoruz tamam mı arkadaşlar? başka sıraydan devam ediyoruz. Yemen, yer, Suriye. Yemen, Suriye. Maşallah. Hacı efendi. Min en eyna Enemin Pakistan. Maşallah. emin Pakistan. Ve çok güzel telaffuz etti gerçekten. Tam Arapça ba ba ba Pakistan. Biz bazen biz Türkçe biliyoruz. yani Türkçe Pakistan yani. Öyle değil tam Arapça olarak Pakistan. Bir de tonlaması da hoşuma gitti arkadaşlar. Yani bir, bir dili konuşmak onun tonlamadan verebilmek de önemli. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Yani bir dili konuşuyorsunuz. O tonlamayla o söylediğiniz, kurduğunuz cümleyi ifade edebilmeniz lazım. Nitekim bazı kitaplarda arkadaşlar öyle cümleler var ki onun anlamı tamamen sizin kurduğunuz tonlamayla alakalı. Yani nasıl anlatayım size? Diyor ki, o bir talebedir veya bir alimdir. Bir de şöyle bir şey var. O bir alimdir. Anlıyor musunuz demişti. Yani kurduğunuz tonlama o ne demek istediğinizi orada ifade eder. Bu da önemli bir şey, bir dili konuşmak adına. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Min ayna ana ana min Mısır. Ana min Mısır. Çok senin. Devam ediyoruz. Bak bu çalışkanlar sırasına geldik. Bakın dikkat edin hiç uyarmama gerek. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah tebarek. <gülüyor> Maşallah tebarek Allah. Aa <gülüyor> Kim o? Min, min soru kelimesi gelmedi. Min anner huwa. Min eyne huwa? Maşallah. Huwa? Tamam. Min Suriye. Huya Min Suriye. Maşallah tebrik ederim. Bak bak. <gülüyor> min. Hua. Hua. Min eyne huwa? Ete Min eyne huwa? Ete huwa. Huwa min Pakistan. Huwa min Pakistan. Huwa min Pakistan. Tamam bunları kurdukça olur tamam mı sen? Söyle bize beraber söyle. Tamam mı? Tamam. İlker abi. Evet abi. Sana en zorunu sorayım. Buradakini soracağım mı? <gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Min ene ente. Ene Türkiye. Ene? Ben Türkiye'den. Ben Türkiye? Niye hata yaptım biliyor musun abi? Az önce söylediğim şeyden gene... hmm. <gülüyor> evet. Gene... Evet, evet, evet. hemen cevap <gülüyor> veririm. Yani <gülüyor> buna gerek yok. Yani ağır konuşmak da bir şeydir yani bir meziyettir. evet acele etme evet acele etmen lazım evet min ayna min ayna min, min ayna ana ana min Mısır ana yani min Mısır son bir e, abimiz kaldı şuradan şöyle yapalım bakalım min ayna huwa ana ana Huvamim Pakistan. Huvamim Pakistan. Ve evet, doğru olan buydu arkadaşlar. Huvamim Pakistan. Şimdi bir sonraki konumuza geçmiyoruz arkadaşlar. Şu evet. an dersin 3. dersin 4. E, tedribinde evet. kaldık arkadaşlar. Evet. Bu aklınıza Sayf dursun. Sayfa 11. Evet sayfa 11'deyiz. Evet, Haftaya bunu on alacağız. Şimdi siz de tabi istirahat etmiyorsunuz. E, en son bir şey... <gülüyor> demişim sayılar. değil mi? Sayılar kalmıştır. Evet, sayılar. Günün tatlısı bu efendim yani. <gülüyor> arkadaşlar. <tane> Hı? <gülüyor> <bir> <gülüyor> şimdi, he, şimdi ben bir kere daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet. Sonra arkamdan bir kere hep beraber tekrar edeceğiz. Ondan sonra herkese tek tek soracağım. Tamam bu kaç bu kaç. Evet. Bu nedir diyeceğim. Bu da söyleyecektim. Arkadaşlar ben söylüyorum. Siz dinliyorsunuz. Vahidun. İthnani. Thelâsetun. Erba'etun. Khamsetun. Bir daha tekrar ediyorum. Gene dinleyin. Vahidun. İthnani. Thelâsetun. Erba'etun. Khamsetun. Şimdi ben bir söylüyorum. Siz bir tekrar ediyorsunuz. Vahidun. Vahidun İthnani, İthnani. Selasetun. Selasetun Erbatun, Erbatun. Kamsetun. Kamsetun. Kamsetun Evet arkadaşlar Şimdi bu bizim öğrenmiş olduğumuz Sayılar inşallah Şimdi buradan yine sağdan başlıyoruz Bir daha sefere dikkat et sağa otur Sağdan başlıyoruz Bu kaçtı? Selaset. Maşallah Bu kaç? Maşallah. Bu. Bak en en zorunu sana sordum. Gördün mü? İthnani. İthnani. İthnani. Arkadaşlar. İst değil. Oldu mu arkadaşlar? İst. İthnani. İthnani. İthnani. İthnani. İthnani. İthnani. İthnani. Vahidun. Vahidun. Çok güzel. Kamsetun. Selasetun. Terasetun. İthnani. 2 4 4 Evet arkadaşlar 5 5 2 2 3 3 Telhâsatür. Telhâsatür. Niye onu sana sordun biliyor musun? Haa. Hitme yani. Hitme Evet arkadaşlar. Bu haftada dersin bitir. Sânekallâhumme ve behamdik. Bistâvfuruk ve asûb eleyk. Alhamdülillâhi râbbil âlemînuhu ve selâmuhu ala nebiyyina muhammedin ve alâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâ